...bir büyülü dünya vardı. Pırıl pırıldı o dünya... Apaydın ufukları... ...opaydın insanlarıyla. Dört bir yandan herkes merakla ona koşar... ...ve bir kere onun nurefşan iklimiyle tanışanlar da... ...ülkelerini bırakır gelir... Onun ovasında, obasında yaşarlardı. Bu dünyada geceler meleklerin iklimi kadar nurlu. Gündüzler de cennet yamaçları gibi Şendi. Gam, keder, iğrete dururdu gelip üzerlerine çöksede. Sevinç iniş etamdı en tozlu dumanlı durumlarda bile. Genç ihtiyar Herkesin yüzünde, gözünde parıldayan ışık, Gamze'den vefa ve samimiyet sayesinde, O ülkede hayat, adeta bir şölene döner, Ve her haliyle ruhaniler iklimini andıran o dünyada yaşama, Ütopyaları aratmazdı. Civan mertti, yiğitti insanları, Vefa soluklanırdı her bucakta. Yerde kalmazdı mazlumun ahı. Ve haddi bildirilirdi zalimin anında. İnanılmaz bir incelik, Bir terbiye göze çarpardı her yanda. Sıradan insanlar bile, Hiç mi hiç kaba davranmaz, Ve hep bir centilmenlik sergilerlerdi her zaman şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun, rüzgarlar ne kadar muhalif eserse essin, onlar asla itidali elden bırakmaz. Herkesin öfkeyle köpürdüğü durumlarda dahi, içinden eşet ettikleri toplumun saygı kurallarına göre hareket eder ve katiyen kaba davranmazlardı. Mabet, mektep, her zaman kendi manalarının kat kat üstünde bir ışıkla türlenir. Çarşı pazar her yanda dolaşan enderunileriyle bu manaya farklı bir lezzet katardı. Nazar mı değdi yoksa bizde nazarlar mı satıleşti? Toplum yavaş yavaş karbonlaşmaya başladı zamanla içimizden bazıları ve yakınımızda bulunan bir kısım nankörler kendi değerlerini, kendi ruh ve mana köklerini baltalamaya durdular. Nefret ediyorlardı kendi özlerinden ve bağrında neşret edip geliştikleri millet ruhundan. O güne kadar saygı duyduğumuz her şey horlanıyor ve yüzlerce senelik tarihi müktesebat ve milli kazanımlar değersiz bir meta gibi sokağa fırlatılıyordu. Herkesi büyüleyen, çevremizdeki hasımlarımızı bile hayran bırakan en füsunlu yanlarımız, bir kısım müstavriplerce adeta iç bulandırıcı nesneler gibi algılanıyordu. Yer yer bizi ayakta tutan temel dinamikler bir bir budanıyor ve ruhumuza inat çöplüğe atılıyordu. Böylece her gün biraz daha milli ruhun benzi sararıyor, tarihi renkler matlaşıyor ve milletin ufkunu her yandan Korkunç bir kozmopolitlik sisi dumanı sarıyordu. Gün geldi, çoklarının düşünceleriyle beraber, Eda, endam ve üslupları da değişti. Yüreklerindeki nurla beraber, Ufuklarındaki ışıklar da karardı. Ve her yanda fitili yağı millet ruhundan asırlardan beri, Par par yanan meşaleler söndü. Onların yerini, içi boş kandiller aldı. Artık her yerde, ruhlarda bir gevşeme, iradelerde sendeleme ve heyecanlarda da tekleme göze çarpıyordu. Adeta bütün bir tarih boyu harıl harıl koşan at da yiğit de yorgun düşmüştü. Her tarafta bir çözülme manzarası hakimdi ve her yanda hazan ağlamaları duyuluyordu. Çevreden yükselen husumet homurtularına içte ve vesayetteki çatlak sesler de katılınca vatan evladına oturup ağlamak kalıyordu. Fuzuli'nin ifadesiyle Dost bi' vefa, felek bi' rahm, devran bi' sükûn. Dert çok, derman yok, düşman kavi, talih de zebundu. Her tarafta öyle bir sam esiyordu ki hiç sorma. Ne yeni nesillerde direnme gücü kalmıştı, ...ne de hayati müesseselerde takat. Peşi peşine devriliyordu miadı dolmuş gibi her şey. Ve anında devrilenlerin yerine bir kısım derme çatma şeyler alıyordu. Gayrı Nilüfer'in başında toprağa kök salıp göklere ser çeken... ...o muhteşem ağaç çürümeye yüz tutmuştu. Yenileyemiyordu kendini... Ve karşı koyamıyordu içten dıştan bünyesine kemiren parazitlere. Koyamazdı da. Yorgundu, sarsıktı ve üzerine baltalarla gelenlerin haddi hesabı yoktu. Bin senelik bir hınçla geliyorlardı üzerine. Kesip biçiyorlardı keyiflerince. Dilim dilim koparıyor ve paylaşıyorlardı aralarında. Evvela başı deyip onu koparıyor ve Sonra göğsünü yarıp kalbini çıkarıyor, ardından kolunu kanadını buduyor, bilmem kaç kere öfkeyle homurdanıyor ve dinme bilmeyen bir gayz ve hınçla gelip gelip bu enkaz üzerine çolanıyorlardı. Hakkından gelindiğine inandıkları zaman bile bir türlü yakasını bırakmıyor dirilir, kalkar, bütün oyunlarımızı bozar vehmiyle, başında nöbet tutarcasına onu sürekli göz altında bulunduruyorlardı. Bununla da yetinmiyor, bölgede onun şuur altı müktesebatına karşı savaş ilan ediyor, onu hafızalardan silmek ve herkese unutturmak istiyorlardı. Onun hatırlanması, Şöyle böyle zihinlerde yeniden canlanması korkutuyordu evham zedeleri, paranoyakları. Ona karşı hayallerinde oluşturdukları ürperten kurgular aslında onların uykularını kaçırıyor ve hayatı onlar için yaşanmaz hale getiriyordu. Ama yıkan içinde, yıkılan içinde olan olmuş. Ve dünyanın en önemli bir denge unsuru yerle bir edilmişti. Ne var ki kin, nefret ve gaflet öylesine derindi ki, kimse bölgede huzur bendinin yıkıldığının farkında bile değildi. O gün olup bitenler, bu günleri gören vicdan insanlarının silelerine birer zıpkın gibi saplanıyordu ama, onların da yapacakları fazla bir şey yoktu. Artık bir zamanlar o taptaze, o olabildiğine canlı ve huzur edalı olan mübarek ruhun ne rengi, ne deseni, ne de ümit vaadeden bir yanı kalmıştı. Yerle bir olmuş ve israfil suru bekler gibi bir hali vardı. Öyle bir sur olur muydu ve o dirilir miydi bilemem. Bizim ölüden diri, Diriden ölü çıkarılacağı konusunda itikadımız tamdı ama görünen o ki artık asırlarca bölgede muvazene unsuru olan o ruh ve onun çelik iradeli temsilcisi hiçbir mazluma kanat gelemeyecek. Hiçbir düşkünün elinden tutamayacak, hiçbir azgına dur diyemeyecek, hiçbir felaketi gözleyemeyecek. Hiçbir çığlığa cevap veremeyecek ve hele katiyen ben de varım diyemeyecekti. Dolayısıyla da gayrı hiç kimse merak edip bu efsanevi ruhu görmek için bölgeye gelmeyecek. Kimse bu dünyadan huzur iklimi diye bahsetmeyecekti. Zira orada görülen bütün tatlı rüyalar sona ermiş, emeller dibe vurmuş, Gürül gürül olduğu döneme ait sesler kesilmiş. Mehter susmuş. Köste rafa kaldırılmıştı. Gurbet derindi. Dönüşü olabilir miydi bilinemezdi ama hasımların onun hakkından gelmiş ve onu bütün bütün bitirmiş gibi bir halleri vardı. İşi bitirilen ve sonra da derin bir çukura itilen, şair şehrimizin şehirimizin hüzünlü kaleminden damlayan, iki kızanla bir zeybek değildi. Önce kıyılan, Sonra da kıyım kıyım hale getirilen bölgede, Muvazene unsuru bir ruh, Ve Asyalı bir yiğitti. Evet, Bir yiğit vardı, Gömdüler şu karşı bayrağı. Arkadan kefenini, gömleğini soydular. Aman kalkar deyip üstüne taşlar koydular. Bir yiğit vardı. Gömdüler şu karşı bayrağı. Yiğidim, hele anlatıver olup biteni. Sen dertli, vatan dertli oturup ağlayalım. Ağlayıp da sinelerimizi dağlayalım. Yiğidim, anlatı anlatıver olup biteni, iradelerde çatırtı, ruhlarda müthiş şok, tarihi yağmaladı bir düzine tarihsiz, değerler alt üst oldu, mukaddesat sahipsiz, iradelerde çatırtı, ruhlarda müthiş şok. Tıpkı rüyalarda olduğu gibi diril gel. Beyaz atının üzerinde bir sabah erken, Gözlerim kapalı ruhumda seni süzerken, Tıpkı rüyalarda olduğu gibi diril gel. Ümit ve beklentilerimizin rengi şivesi ne olursa olsun, Yıkık bir rüyaya dönmüş, o altın çağların Ruhumda birer hicrana dönüşen Elemini dindirmede zorlanıyor Ve yer yer Gözyaşlarımla Serinlemeye çalışıyorum Sağda solda şafak emareleri arıyor İç içe hatıralara inkılap etmiş Hülyalar içinde dolaşıyor Ve tam bir çerçeveye oturtamadığım Belki de sığdıramadığım o tashaburları aşkın pırıl pırıl çağları ciddi bir dağ üst ile bir kere daha yad ediyor ve inliyorum. Hadiselerin daha bir karmaşıklaştığı ve her şeyin boz bulanık bir hal aldığı şu günlerde bazen bütün bütün mazileşiyor aydınlık günlerimize yöneliyor. Onların üzerine abanıyor ve yaralı gönlümü yaşaran gözlerimle nefeslendirerek. Meğer ne ali bir milletmişiz diyor. Yüzümü, gözümü o muhteşem köke sürer gibi bir hülyaya dalıyorum.